Radyo Havan'da Z raporunda karşınızdayız. Ben ve radyomuz yayın görevlisi Deniz Yüzen arkadaşımla birlikte iyi bir program olmasını, amacına ulaşmasını ve beklentilerinize yanıt vermesi dileğimle hepinize saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bu arada herkesin geçmiş bayramını da tekrar kutluyoruz. Bugünkü programımızın akışı öncelikle alışılageldiği üzere takip eden ay olan Aralık 2010 Dönemine ait mali ve sosyal güvenlik yükümleri üzerine bilgi vereceğiz. Daha sonra Arif'e günden itibaren kamuoyunda tartışılmakta olan e, Sayın Devlet Bakanı Babacan'ın açıklamış olduğu AF e, tasarısıyla ilgili tasarı diyorum henüz tasarı e, ulaşmadı metin yok açıklamalardan alıntılarla derlediğimiz Ne getiriyor? Hangi düzenlemeleri içeriyor, yarıyor? Neler bekleniliyor? Yani beklentiler nelerdir? Bununla ilgili olarak bilgi vereceğiz. Siz sevgili eczacı dostlarımızın ve eczacı dostlarımızın muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten meslektaşlarımızın bu konuda bilgi edinmesini sağlamış olacağız. Daha sonra bilindiği üzere tasarı komisyonda görüşüldükten sonra meclis genel kuruluna görüşülmelerin akabinde Cumhurbaşkanı onayından sonra resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girecek ve bunun Aralık ayı içerisinde olması bekleniliyor. Biz şimdi bu aşamada Sayın Babacan'ın bahsetmiş olduğu tasarı diyelim, ne getiriyor, hangi düzenlemeleri içeriyor, bunlarla şu anda ön belliğimizi tazeleyip bilgi vereceğiz. Yayın akışımız bu. Daha sonra komisyonda görüşülürken ya da komisyonda görüşüldükten sonra, yasalaştıktan sonra da yine programlarımızda Bunlarla ilgili olarak soru cevaplara ve bilgilendirmeye devam edeceğiz. Aralık ayı 2010 takvimine gelince 23 Aralık 2010 Perşembe, Kasım 2010 dönemine ait aylık muhtasar ve sosyal güvenlik kurumuna ait bildirgelerin verilmesi, 24 Aralık 2010 Cuma, Kasım 2010 dönemine ait katma değer vergesi beyanlamasının verilmesi, 26.12.2010 pazara geldiğinden 27.12.2010 pazartesi Kasım 2010 dönemine ait katma değer vergisi ve muhtasar tahakkuklarının ödemelerinin yapılması, 31 Aralık 2010 Kasım 2010 dönemi Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait ödemelerin yapılması ve yine 31 Aralık 2010 Cuma Kasım 2010 dönemine ait BABBS formlarının gelir Dairesi'ne verilmesi. Burada bir hatırlatma daha yapalım. 2011 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdikinin de Aralık ayında yapıldığını unutmayalım. Şimdi bu Mali ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na yönelik takvimi bahsettikten sonra yeni taslağın ya da tasarının ne getirdiği üzerine neleri kapsadığın üzerine ...bilgi vermeye devam edelim. Bu programı, bunu öngörmüştük zaten. Hatırlanacağı üzere Ekim ayı içerisinde yapmış olduğumuz programda... ...bunun alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin beklendiğini... ...ve bunun Kasım ayı ve Aralık ayı programlarımızı da bunu ayıracağımızı... ...bir önceki programda deklere etmiştik. Öncelikle entelektüel anlamında bir bilgi verelim... Ülkemizde 1923'ten bu yana 23 kez af yasası çıkartılmış 26 düzenleme yapılmıştır. En son düzenleme bilindiği üzere son iki düzenleme diyelim bir anlam ifade etsin. 4811 sayılı vergi barışı yasası 27 Şubat 2003 tarihinde 25.033 sayılı resmi gazete yayınlanmıştı. Yine 5811 sayılı varlık barışı yasası dediğimiz 22 Kasım 2008 tarih ve 27.062 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştı. Bu daha sonra yani 5811 sayılı varlık barışı yasası tebliğlerle <gülüyor> 2009'un yine sonuna kadar bu düzenleme ertelenmişti ya da uzatılmıştı ya da tebliğlerle buna yönelik düzenleme yapılmıştı. Bu bilgiyi de verilmiş olalım. Tasarı ne getiriyor dediğimiz zaman, yani hangi alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun tasarısıdır? Diğer bir ifadeyle bu kanun tasarısı kapsamına giren idareler nelerdir dediğimiz zaman, kısaca Maliye Bakanlığı, Gümrük Üsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri, Su ve Kanalizasyon İdareleri, TRT kurumları TEDAŞ diye tab tabir ettiğimiz Yurtkut, TRT, COSKEP Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı odalar ve organize sanayi bölgeleri kapsamındaki borçlar ya da kamunun alacakları bu kapsama girmektedir. Peki bu kapsama hangi alacakları giriyor diye bahsettiğimiz zaman tüm vergiler ve bu vergilere ait cezalar gümrük vergileri ve idari para cezaları Sosyal Güvenlik Kurumu ve İdari Paracazıları, İl Özel İdarelerinin çeşitli harç, katılma payı ve bazı alacakları, Belediyelerin tarif eden doğan ücret ve su alacakları, Yine Büyükşehir Belediyelerinin su ve atık su alacakları, Türkiye Elektrik Kurumu yani TEDAŞ'ın elektrik alacakları, Yurtkur'un Örneğim kredisi alacakları, TRT'nin elektrik payı bandrol ücretine kaynaklan alacakları, ...Koskep'in alacakları... ...Türkiye Odular ve Borsalar Birliği'ne bağlı... ...Oduların Aydat alacakları... ...yine Organize Sanayi Bölgelerinin... elektrik, Su, Doğalgaz alacakları ile... ...Yönetim alacakları... ...bu kapsama girmektedir. Yine... E, ...Emlak vergilerini belediyeler açısından söyledik. İki... ...Motor taşıtlar Vergisi... ...ve bunlarla ilgili olarak... ...Motor taşıtların e, ...Cezaları da bu kapsama girmektedir. Peki... Bunlar hangi dönemi kapsamaktadır? Yani hangi döneme kadar 31 Temmuz 2010 dönemine kadar 31 Temmuz 2010 dönemine kadar tüm vergi ve e, gümrükler açısından olan e, alacaklar, kamu alacakları yine motor taşıtlar vergisi açısından olan alacaklar 31 Temmuz'a kadar sosyal güvenlik kurumundan kaynaklananlar ise 30 Haziran 2010 dönemine kadar bil, <gülüyor> bilindiği üzere sosyal güvenlik kurumu primleri bir sonraki ay ödendiğinden 31 Temmuz'a ait borç 30 Haziran sosyal güvenlik primini açısından kaynaklanan borçlardır. Dolayısıyla iki cümleyle ifade etmek gerekirse şöyle ifade edebiliriz. 31 Temmuz 2010'a kadar vergi ve ile ilgili tüm cezalar 2- Biraz önce bahsetilen kurumlara ait borçlar. Sosyal güvenlik kurumu açısından ise 30 Haziran 2010 dönemine ait sosyal güvenlik alacakları bu kapsama girmektedir. Peki bu tasarı ile yani olası yasallaşması beklenenle tasarı ile ne getiriliyor? Alacaklar yeniden yapılandırılıyor. Buna kesinleşmiş kamu alacakları. 2 itilaflı kamu alacakları. Üç, inceleme ve tarihet safhasında işlemlerin tamamlanması sonucunda tarih edilecek vergiden kaynaklanan alacaklar. Dört, matraf ve vergi artırımı. Beş, burası eczacı dostlarımızın çeşitli gerekçelerle gerek ilaç fiyatlarının düşürülmesi, gerek katman değer vergisi, stok beyanı ve kayıtların düzeltilmesi. Burası ezdacı dostlarımızı çok büyük bir çoğunluğunu en azından ilgilendiriliyor. Stok beyanı ve kayıtların düzeltilmesi imkanı getiriliyor. Yapılandırılan alacakların taksitle ödeme imkanı getiriliyor. Vergi borçlarının kredi kartıyla ödenebilme olanağı getiriliyor. Biraz önce ifade etmiş olduğum varlık barışı kanunu kapsamında bildirimde bulunup yükümlülüklerini yerine getirilmeyenlere varlık barışı ile ilgili bir hak getiriliyor. Kısaca biz buna varlık barışı ile ilgili gelen düzenlemeyi yerine getirmemişlerse yani bir takım bildirimleri yapmışlar ama taahhütlerini yerine getirememişlerse vergi mükelleflerinin bu düzenlemeyle buna bir hak daha tanınmış oluyor. Yine aynı şekilde pişmanlık beyanları üzerinden bir takım düzeltmeler getiriyor. Bununla ilgili olarak tebliğle çıkarılacak tebliğlerle birçok düzenleme getirilecektir. Biz buna yalnızca bir takım endeksleme yöntemlerinin tefe ve üfe esas alınarak hesaplanacaklarından bahsedelim. Daha sonra konuyla ilgili olarak ayrıntılı bilgi veririz. Yine matra artırımı ve vergiyle ilgili olarak düzenlemeler var. Bunu kısa bir aradan sonra ikinci bölümde matra artırımı ve vergiyle başlayacağız. Şimdilik kısa bir ara saygıdeğer dostlar. Müzik yollara lada, do lada, do lada, do lada, yadim lada, do lada, do Yaz beni yarim Ci çiz beni yarim yadim söz beni yarim yadim ağ ah, beni, beni sen kalem ol ben de kağıt. Ja zapanuję, ja yarim ja reniam, yarim, zapanuję, ja ja ja Tutan ellere Dertli dertli name çalan tellere Yanık yanık türkü diyen dillere Dağlara yollara çöllere Diyardan diyarda bir yol Gör beni yarim yarim bul beni yarim yarim gör beni yarim yarim ah beni bin sen kalem ol bende çahat yaz beni yarim yarim çiz beni yarim yarim çöz beni yarim yarim Ah, benim, benim. sen kalemol bende kalt, yaz benim beni, beni, Ah, benim, benim. sen kalemol bende kalt, yaz beni, yarim, yarim. Rozbieram, rozbieram, yadim, yadim, rozbieram, rozbieram, yadim, yadim. Ah rozbieram, rozbieram, Radyo Havanda Z raporu kaldığı yerden devam ediyor. Saygıdeğer dostlar, sevgili dinleyicilerimiz. Bu, bu bölümde yine bahsedilen kanun tasarısı ile ilgili matrah artırımı ve vergi olayı ne şekilde cereyan bununla ilgili bilgi vereceğiz. Kısaca şu şekilde söyleyebiliriz. Vergi mükellefleri 2006-2009 dönemine ait matrahlarını daha önce tahakkuk etmiş matrahlarını Sırasıyla 2006, 2007, 2008, 2009 dönemleri için, 2006 yılı için %30, 2007 için %25, 2008 için %20, 2009 için %15 olarak artırarak oluşacak yeni matra üzerinden ödeyecekleri vergiler neticesinde bu yıllarla ilgili olarak herhangi bir inceleme ya da tarihata maruz kalmayacakları öngörülmektedir. En azından düşünülmektedir. Biraz önce söylediklerimi tekrarlamak istiyorum. Bu bir tasarı. Yasallaştığında bununla ilgili olarak kesinleşmiş ya da tebliğ çıktığında uygulama örnekleriyle çok daha detaylı bilgi vereceğiz. Ama muhtemelen odur ki bu kadar dinlendirildikten sonra konuşulduktan sonra bunun artık yasallaşmayacağı noktasındaki beklenti hemen hemen ortadan kalkmıştır. Herkes Aralık ayının içerisinde ya da toplumun birçok kesimi büyük bir oranda Aralık ayı içerisinde sürecin tamamlanacağını ve resmi gazetede yayınlanarak yayınlanacağını öngörmektedir. Burada bir bilgi daha verelim. Eğer bahsedilen yıllarda yani 2006, 2007, 2008, 2009 yıllarında zarar beyan edilmişse bu yıllar için asgari bir beyan olayı söz konusu. Bu beyan tutarı üzerinden %20 oranında yeni matra üzerinden tabir edilmek gerekirse bir vergilendirme söz konusu. E, beyanlarını zamanında ve gününde düzgün olarak ödeyen vergi mükellefleri için bu oran %20 değil yeni vergilendirme oranı %15 olarak dikkate alınacaktır. Çalışanlar açısından tabir ettiğimiz yıllık gelir yani muhtasar beyanlama dediğimiz muhtasar beyanlama için de yine katma değer vergesi beyanlaması için de bir matra artırımı öngörülmüş. Muhtasar beyanlama için yani gelir stopaj beyanı için Yıllık beyan edilen gayri safi ücret tutarı üzerinden artırılacak vergi oranı tekrar ediyorum. Beyan edilen gayri safi ücret tutarı biz buna büyük ücret tutarı diyelim. Yani gelir vergisi matrağını oluşturan ücretle ilgili olarak gayri safi ücret tutarı üzerinden sırasıyla 2006 yılı için %5, 2007 yılı için %4, 2008 için için %3, 2009 için için %2 matrağı artırımı yapılarak Bu oran üzerinden gelir vergisi ödemesi yapılması durumunda yine gelir stopaj vergisi üzerinden herhangi bir inceleme ya da tarihat söz konusu olmayacak. Katma değer vergisi uygulamasında vergi artırımını şu şekilde ifade edebiliriz öngörüldüğünü. Yine 2006, 2007, 2008 ve 2009 yılları için burada yıllık hesaplanan KDV tutarı tekrar ediyorum. Yıllık hesaplanan KDV tutarı üzerinden sırasıyla 2006 yılı için %3. ...2007 için 2.5, 2008 için 2 ve 2009 için %1.5 oranında bir artırım yapılırsa... ...bu dönemlerle ilgili olarak katma değer vergisi açısından bir tahriyat yapılmayacak. Stok beyanı üzerinden şunları söyleyebiliriz. Stok beyanı ile ilgili biz buna bilanço düzeltmesi diyoruz ya da varlıklara ait düzeltmeler. Bunun bilanço kalemlerinin düzeltimi birçok isimle adlandırabiliriz. Bu iki... ...boyutuyla ortaya çıkmaktadır. Bir, işletmede mevcut olduğu halde... ...kayıtlarda yer almayan kıymetleri... ...kayda alma. Bu işletmede... ...var yani... ...fakat... ...işletmede olan, fiiliyatta olan bir şey... ...kayıtlarda yok ise şayet... ...biz bunun için... ...yine bilanço kalemlerinin düzeltilmesi... Fakat ağırlıklı olarak özellikle ezacı dostlarımızın envanterlerinden bir sorun olduğu zaman zaman dile getirilmektedir. İster genel, ister çok daha, yani ister makro, ister çok mikro düzeyde yapılan toplantılarda. Bu nedir? Fiiliyatta örnek stok 100 TL fakat kaydı olarak 150 TL, 170 TL, 180 TL. Yani kaydı stok, fiili stoktan fazla ise bunları dediğim gibi çeşitli gerekçelerle gerek Miadı geçmiş ilaçların zamanında envanterden çıkartlamamış olması çeşitli gerekçelerle gerek katma değer vergisi oranlarının düşürülmesi gerek ilaç fiyatlarının düşürülmesi nedeniyle stoklar da fiili stoklarla kaydı stoklar arasında bir farklılıklar meydana gelmektedir. Bütün bunların düzeltilmesi söz konusudur. Bunların düzeltimi Bu değerler üzerinden %10 tutarında bir vergi öngörülmüş ama bunun çok olduğu komisyonlarda önerilerle yeniden düzenleneceği beklenmektedir ya da tahmin edilmektedir. Bu tür düzenlemelerin eczanelerin çok büyük sorunu olan envanter veyahut stok düzeltmelerinde yapma imkanı vermiş olmaktadır yeni tasarı. Bunu da bu şekilde belirttikten sonra. Peki bu kanun yasallaşırsa yararlanma şartları ne şekilde öngörülmektedir? Önce ona değinelim. Bir, yazılı olarak başvurulması durumunda. İki, bir dava açılmışsa yani itirafaktan kaynaklanan bir dava varsa davadan vazgeçilmesi durumunda. Üç, ödemelerin süresinde yapılmış olması durumunda. Dört, taksi ödemesi süresince cari döneme ait vergi ve prim borçlarının zamanında ödenmesi durumunda. Bu kanundan yararlanılabiliyor. Yine öngörülen iki taksitin aksa, aksatılması durumunda iki taksit aksatılabiliyor. Yani iki taksitten fazla aksatılmadığı durumda bu yükümlülük, yani bu yasadan faydalanma imkanı var. Bir diğer e, bahsedeceklerimiz kredi kartıyla bir ödeme öngörülüyor. İki, iki ayda bir yani on sakit taksitte otuz altı ayda bir ödeme imkanı verilmiştir. Yine üç 9, 6, 12, 18 aylarda ödenebileceği gibi peşin de ödenebilmektedir. Bunlarla ilgili olarak da bir takım indirimler söz konusudur. Bunu da belirtmiş olalım. Saygıdeğer ezracı dostlar, saygıdeğer dinleyicilerimiz, saygıdeğer ezacı dostlarımızın muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir dostlarımız. Radyo Havan'da Bir Z raporunun daha sonuna geldik. Her zaman olduğu üzere radyomuz yayın görevlisi Deniz Özen arkadaşımla birlikte hepinize önce sağlıklı günler diliyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın, hoşça kalın diyoruz. Bunu söyledikten sonra bugün malum olduğu üzere Deniz Özen arkadaşım hatırlattı ve parçayı da o seçti. Bugünün anısına 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına Tüm öğretmenlerimizin, tüm eğitimcilerin, eğitimci dostlarımızın öğretmenler gününü, eğitimci gününü kutluyoruz. Ve bugünün anısına eğitimci dostlarımıza, öğretmenlerimize bu parçayı armağan ediyoruz. Parçayla ilgili de Selde Bağcan bir öğretmenin dilinden yazılmış bir parçayı öğretmenlerimize armağan ediyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın. Derken bir sonraki Radyo Havan'da Z raporunda görüşmek üzere iyi günler diliyoruz. çiçeklerini, kayacı demlerini, öğrencilerini getirin, getirin bana, getirin bana, getirin bana, bütün köy çocuklarını Sonra öleceyim ve sonra öleceyim kır ve dalcı çiçeklerini istiyorum kaderleri bana benzem kim açarlar kimse bilmez onları kaybolur kokuları Dzień <gülüyor>